Evet, devam ediyoruz. Açık dergi içerisinde müziğin başka türlüsü köşesine Aykut Göksal ve Tolga düzünde yaş 5 atölye çalışmalarının 23.sünü konuşmaktayız. Evet, atölye bundan bir sene önce gerçekleşmiş. Temmuz ayında. Evet, gene de hiç konuşmamıştık. O yüzden ayrıntılandıralım e, istiyoruz. Eş yöneticileri olduğunu söyledik. Katılımcılar kimlerdi, nasıl gruplandılar? Onlardan evet. bahsedebiliriz. Ne işler o e, Yahşi Bey'deki e, atölye çalışmalarının e, koşullarından biri de, e, yani daha sonra oradaki olanaklardan da geliyor bu tabii. On öğrenci en fazla katılabiliyor. Oradaki imkanlar on öğrencinin orada kalmasına <gülüyor> e, el veriyor. E, bu bizim atölyede e, on öğrencinin bir kere üç e, farklı alana dağılımı vardı. Üç tane kompozisyon öğrencisi, üç tane grafik tasarım öğrencisi ve dört de icracı yani belirli bir çalgı öğrenimi gören öğrenciler. Bu besteciler ve grafik tasarım öğrencileri üç ...çift oluşturdular. Yani bir tasarımcı... ...ve bir e, beste kompozisyon öğrenci olmak üzere... ...üç çift oluşturdular. Bunlar her biri ayrı ayrı... ...birlikte bütün atölye süreci... ...boyunca birlikte çalışarak... E, ...kendi çalışmanı sundular. Ve e, icracı... ...öğrenciler ise... E, ...bir yandan... E, ...açık yapıt icrası üzerine... ...özellikle... ...Tolga ile birlikte... E, ...alıştırmalar yaptılar... E, o atölye dışında daha önceden beslenmiş elimizde grafik notasyon olan eserlerin seslendirilmesi üzerine çalışmalar evet. yaptılar. Bir yandan da sürekli o grupların oluşturdukları yazdıkları ve de notas tasarlanmış notasyona geçmiş olan müzikleri yine Tolga'nın yönetiminde seslendirdiler. Kimler katıldı Tolga peki hatırlayabiliyor musun? Hatırlamaz mıyım? Besteci olarak İTÜ'den, Türk Müzik Konservatörü'nden Ortaç Aydınoğlu vardı. Mimar Sinan Konservatörü'nden, Güzel Sanatlar'dan Yunus Gencer vardı. Ve Salzburg Park Mozart okuyan Selim Göncü. Üç tane besteci bunlar seçilmiş. Sonra grafik tasarımcılar ekibi var. Orada da Gökçe Deniz Balkan var. Mimar Sinan'dan Ferhan Dayıoğlu var. Biraz önce bahsettik. Kendisinden mezun oldu. Gene Mimar Sinan'dan ve Burak Tığlı Marmara Üniversitesi'nden grafikte. Hı. İcracı olarak e, Oya ve Seren... Bey, Klarnet ve Viyonsel e, çalıyorlar. İkizler. İkizler Mimar Sinan'dan. <gülüyor> Yine Mimar Sinan'dan Bariton, Atilla, Gündoğdu vardı. Bir de Bilgi Üniversitesi'nden Vurmalılar'da Baran Göksu vardı. E, bu... E, Senin de çok yakınen Evet, evet, tabii. E, hatta burada yapılmış olan çalışmaların bir kısmını ya da Tümlü değil herhalde. Bir kısmını Bilgi Üniversitesi'nde, Santral'de de Santral'de, sanıyorum. Enerji Müzesi'nde seslendirdik. Evet, evet. Mimar Sinan'da konservatuvarda seslendirdik. O Seminer yaptık Mimar Sinan'da. Evet. Yani İstanbul'da taşıdık de bunu. Yani. Tabii, tabii. Evet, evet kesinlikle. Peki. Bir de çalışmalarda o zaman çok kısaca herhalde bir... Evet, şey, müziğe, çok merak müziğe, çünkü Müziğe ulaşmadan önce ee, çalışmalardan söz edelim. Alıştırmalar yapıldı. Bunlar hem... E, ee, dediğim gibi bu grupların, o grupları da e, söylemekte yarar var. Ee, Selim Göncü ve Gökçe Deniz Balkan birinci grubu oluşturdu. Yani bu kompozisyon ve grafik tasarım öğrencilerinin birliği oluşturdu. İkinci e, grup Ortaç Aydınoğlu, Burak Tuğlu. Üçüncü grubu da Yunus Gencer ile Ferhan Dayıoğlu hı hı. oluşturdu. Önce serbest çalışmalar yaptılar. Bunlar seslendirildi. Ve ardından ilk e, konu verildi. Verilen konu. Necati Gil'in kareleriydi. Bu karelerden şiştikleri birer e, şiiri, şiiri e, bestelemeleri ve bunu grafik notasyona aktarmaları. Niye kareler? Bunun anlamını da söyleyelim evet, hemen kabaca. E, bu Behçet Necati Gil'in kareleri e, Türk şiirinde açık yapıtı, e, açık yapıt formunu kullanan e, şiirlerin başında gelir. Belki de en başta gelir. Çünkü tümüyle açık yapıttır. Kısaca anımsatmak gerekirse şiirler e, birbirine paralel akan kolonlardaki sözcüklerden oluşur. O sözcükler arasındaki ilişki seçimi, sözcüklerin e, sentaktik kurgusu tamamen okuyucuya bırakılmıştır. Yani bütünüyle açık bir şiirdir. <gülüyor> evet. E, İlginç olan bu şiirler ilk kez bin, e, 1970 yılında Temmuz ayında ilk 10 şiiri Beşçelik Necati Gül yeni dergide yayınlar. Ve daha yayınlanır yayınlanmaz da İlhan Osmanbaş bunları e, müziğe geçirir. Çünkü İlan Osmanbaş e, Türkiye'de e, kendi müzik üretiminde açık yapıt e, biçimini yeğleyen kompozitörlerin başında geliyor. Gerçekten de İhan Osman için açıklık son derece önemlidir, icraciya e, rolleri önemlidir. E, o yüzden de bu, ve bunun biz e, şey e, Yahşi Bey'de atölye çalışmasındayken bunun tam 40. yılıydı. Bu yıl dönümünü vesile ederek Osman Başın beslediği e, Necati Gelin şiirleri dışında ki şiirlerden. Birer şiir seçmelerini istedik e, Katılımcılar. öğrencilerden katılımcılardan e, ve her ekip e, bir şiir seçti. Onlar grafik notasyona aktardılar, seslendirildi ama biz onunla kalmadık. O seslendirmeleri e, kayda geçirdik. O sırada Baş, dikilden çok uzakta değildi. Ayvalık'taydı. Ayvalık'ta geçirir yazlarını. En heyecanlı ee, kısmı da bu bence. Evet. Ayvalık'a gittik. <gülüyor> evet. Ve Usmanbaş'a bir sürpriz yaptık. E, bu çalışmanın adını Omaj'a e, Usmanbaş. Usmanbaş'a saygı adını koyduk. Ve Ayvalık'ta e, tam bir sürprizdi o. E, e, Hocayı seslendirdik. Şahane. <gülüyor> Yani merak ediyorum Müthişte. orada olmak o olan şeyi bir diye. Yani o tek başına başı başındaydı. Ayrıca ama... burada başka birine de teşekkür etmek lazım herhalde. Bunu gerçekleştirmemizi sağlayan bize kendi Mekanı mekanını açan. açan Serdar Ateşer ve ee, teşekkür etmek lazım. Çünkü e, onu olmasaydı gerçekten evet. çok zordu işimiz. Az önce ki e, söylediğimiz sitede Yine o Osmanbaşı ziyaretten Fotoğraflar. e, fotoğrafları görebilir. Ve nihayet aslında bir örnek dinlemek açısından o bence önemli. Son çalışmaya gelelim. En son atölyenin son çalışması, nihai çalışması, bütün o sürecin hı hı. asıl meyvesi. Bilge Karasu'nun çeşitlemeli korku başlıklı metninden bir bölümün yazılmasıydı. Üç grup ayrı ayrı çalıştı. Ve sonunda o üç grubun ayrı ayrı çalışmasından bir mozaik yapı oluşturduk. Hmm. Ve e, o mozaik yapı böylece üç, tam o da bir kolektif üretime dönüştü. Ve kendi içinde belirli bir açıklığı taşıyan bir yapı oldu. Ve nihayet çalışma olarak da Bilge Karasu'nun çeşitlemeli korkusunu e, seslendirdi. Şimdi onu hem görüp... Evet. siteden hem de dinleyebileceğiz. Bunun için yalnız kaçıncı sayfaya gitmek gerekiyordu ilk sence? Evet. Öncelikle yahşivorkshops.com'a girdikten sonra orada bir arşiv linki var. Sunumlara giriyorsunuz. Sunumlardan 23, 23. bölüme giriyorsunuz. 40. sayfadan 40. itibaren 40. sayfadan itibaren müziğimizle birlikte izleyebilirsiniz. Aslında çeşitlemeli korku üzerine çok konuşmak gerekirdi. Süremiz evet. ne yazık ki yetmiyor ve sanıyorum müzikle bitireceğiz. Evet, Çok teşekkür de. ediyoruz Aykut Köksal'a ve sevgili Tolga Tüzüne. Biz biz bize Allah. deneyimlerini anlattıkları için. Peki görüşmek üzere. Görüşmek yani. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir tüy Bir telek Bir dalgın <Gülüyor> tüy, Ardından bırakın <Gülüyor> Tek bir yaprak bir düz darından kokluşu kokluş vermiş sarartılı bir yaprak yere değince kimsenin duymadığı yeri taşı Toprağı Bağırtmamış Çitmemiş <Gülüyor> Bir tüy Bir telek Bir dal Havadan o uçmuş gibi yumuşak düşen tıdı bir yaprak ye deyince kimsenin duymadığı yeri taşı toprağı ba artmamış incitmemiş 2 Rıncalar gibi, düş karıncaları, ozan gibi, çıdamlı karıncaları gibi. Yes. <laughs> Körleri takılma, hiçbir şeye yönelme. Thank you.